Bismillahirrahmanirrahim Evet bugün okuyacağımız kitabın ismi Bidatleri Tanımak Ebu Muaz Seyfullah el Kabadi Mukaddime Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz.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 Öyle korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Ali İmran Suresi 103. Ayet Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir. En-Nisa suresi Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin. Günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa kurtuluşla kurtulmuş olur. El Ahzab Suresi 70 ve 71. Ayetler Bundan sonra şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bidattır ve her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. Şüphesiz sünnete sarılan kimse için tevhidden sonra en önemli şey, iddattan sakınmak ve onunla mücadele etmektir. Kitabın mukaddimesine aldığımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her hutbesinde okuyup sahabelerine öğrettiği yukarıda geçen hutbetü Hace de bunun delillerinden birisidir. Maalesef buna rağmen ümmet içinde akide, ibadetler ve muameleler gibi çeşitli sahalarda bidatler yayılmıştır. Bu yayılmanın en büyük sebebi bidatin güzel ve çirkin diye iki kısma ayrılmış olmasıdır. Alimlerimiz Allah onları hayırla mükafatlandırsın. Bidatlardan sakındırmak için genel ve özel kapsamlı eserler yazmışlardır. Ben de bu konuda bidati tarif, bidati tarif eden ve farkında olunmadan ümmetin işlemeye devam ettiği bidatlerden bahseden, bir çalışma olarak elinizdeki eseri hazırlamaya gayret ettim. Allah Azze ve Celle'den bu kitabı faydalı kılmasını dilerim. Ebu Muaz Es-Selefi Giriş Bidatin Tarifi İmam Tartuşi radiyallahu anh der ki, bu kelimenin aslı önceden bir aslı olmadan yeni bir şey türetmek demektir. Bir, bir aslı olmadan yeni bir şey türetmek demektir. Allah Teala'nın gökleri ve yeri benzersiz olarak yaratandır. Bakara 117 De ki, ben o peygamberlerden farklı olan biri değilim. Ahkaf 9 Yani ben yeryüzündekilerin ilk Resulü değilim ayetlerindeki gibi şeri tarifine gelince dinde bir yol icat etmek şeriattakine benzer bir yol edinerek onunla şeriat yolunda yürümek istemek demektir. İmam Şatibi de bu tarif şeklini tercih etmiş ve bu bidat tarifinin en kapsamlısıdır demiştir. Bu yüzden araba, uçak gibi dünyevi yenilikler bu tarifin kapsamında değildir. Dünyevi yenilikler dini bidat olmayıp, vacip, haram, müstahap, mekruf ve mübah olmak üzere beş hüküm üzerine taksim edilmiştir. 1. Bölüm Bütün bidatlerin sapıklık oluşu ve bunlarda hiçbir güzellik olamayacağının delilleri. Bidat'in güzel ve çirkin diye ikiye taksim edilmesinin dinde bir dayanağı yoktur. Nasıl olsun ki Kur'an'a ve sahih hadislere zıptır bu? İnanılması ve bilinmesi mutlaka bir, birinci madde inanılması ve bilinmesi mutlaka şart olan din esaslarından biri. İslam'ın allah Teala tarafından bina edilmiş ve tamamlanmış olmasıdır. İnsanlara düşen şey ancak dinlemek ve itaat etmektir. Bu apacık ortada olan bir gerçektir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Mahiri 3. Ayet bu ayeti kerime, bu ayeti kerime şeriatın tam ve kamil olduğunu, ihtiyacı olan herkese Allah'ın indirdiğinin yeterli olduğunu gösterir. Nitekim Allah Teala cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat 56. ayet. Buyurmuştur. Ve bu da Ve bu da gayet öz bir şekilde ifade etmektedir. İmam İbn Kesir tefsirinde der ki, Bu Allah Teala'nın bu ümmete lütfettiği en büyük nimettir. Allah bu ümmetin dinini kemale erdirmiştir. Artık dinlerinden başka bir dine ve peygamberlerinden başka bir peygambere ihtiyaç duymayacaklardır. Bu yüzden Allah peygamberini peygamberlerinin sonuncusu kılmış, insanlara ve cinlere elçi göndermiştir. Onun helal kıldığından başka helal, onun haram kıldığından başka haram yoktur. Onun getirdiği dinden başka da din yoktur. Dinin yeterli olmadığını, kemale erdirilmediğini ve sonradan çıkarılan bidatlere ihtiyaç olduğunu iddia etmek çirkin bir cürettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve onlardan sonraki alimler asla böyle bir anlam çıkarmamışlardır. i̇bn Mesud radiyallahu anh diyor ki Tabi olunuz, bidat çıkarmayınız. Bu size yeter. Her bidat sapıklıktır. İmam Buhari, Huzeyfe bin El Yaman radiyallahu anh'dan rivayet ediyor. Ey kurralar topluluğu, istikamet üzere olunuz. Böyle olursanız öne geçersiniz. Sağa sola ayrılırsanız büyük bir sapıklığa düşersiniz. Sözün kısası, bideti güzel görüp ona devam eden kimselere göre din tamamlanmamıştır. Ve onlara göre Allah'ın bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladın ayetine itibar edilmez demektir. Şayet böyle olursa bidatçı din tamamlanmamıştır. Onda eksik kalan bazı şeyleri eklemek gerekir demiş gibi oluyor. Zira dinin kemale ermiş olduğuna iman etseydi bidat çıkarmazdı. Böylece bunu diyen kimse dost sonra yoldan sapmış olur. 2. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Risalet görevinde eksiksiz olarak hakkıyla yerine getirmiştir. Allah Teala buyuruyor ki İnsanlara kendilerini indiririni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. Nal suresi 44. ayet O da bunu yapmış ve kendisinden razı olunmuş bir halde Rabbinin katına intikal etmiştir. Din kemal bulmuş olup ziyadeye ihtiyacı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu hadisinde buna işaret etmiştir. Benden öncekiler içinde hiçbir peygamber yoktur ki ümmetine binmedikleri hayrı göstermek ve bilmedikleri kötülüklerden onları sakındırmak üzere vazife olmasın. Ebu Zer radıyallahu andan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Sizi cennete yaklaştıracak her şeyi ve sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi size açıkladım. Yine buyurdu ki: Sizleri gecesi de gündüzü gibi olan bir aydınlık yolda bıraktım. Benden sonra kim bu yoldan saparsa helak olur. <gülüyor> Ayşe radiyallahu an dedi ki Kim size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahiyden bir şey gizlediğini söylerse onu tasdik etmeyin. Zira Allah Teala buyuruyor ki Ey Resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Maide suresi 67. ayet. Bazı müşrikler Selman el Farisi radiyallahu ana Görüyoruz ki arkadaşınız size Hela edeplerine kadar her şeyi öğretiyor. Deyince o da evet bize kıbleye dönmememizi, sağımızla intinca etmememizi, üç taştan azıyla yetinmememizi, kemik ve tezekle de istinca etmememizi öğretti demiştir. İbnül Macişun der ki İmam Malik'in şöyle dediğini işittim. Kim güzel Bularak İslam'da bir bidat çıkarırsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risalet görevine ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Zira Allah Teala bugün dininizi kemale erdirdim buyurmuştur. O gün dinden olmayan bir şey bugün de dinden olamaz. 3. Şeriat koymak beşerin değil alemleri, alemlerin Rabbinin hakkıdır. Şayet şeriat koyma insanlara bırakılsaydı şeriat nazil olmaz, peygamber gönderilmezdi. Bu yüzden dinde bidat ortaya koyan kendini Allah'a denk görmüş olur. Böylece ihtilaf kapısını da açar. Allah Teala buyuruyor ki, Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az ibret alıyorsunuz. Araf suresi 3. ayet. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Şura suresi 21. ayet. Şüphesiz bu benim doğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Enam suresi 153. ayet. Tabiinin büyüklerinden İmam Mücahit radiyallahu an dedi ki, Bu ayette geçen sizi ondan ayıracak yollara uymayın kavlindeki yollar bidat ve müteşabihlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kim bu işimizde, dinimizde olmayan şeyler çıkarırsa o reddolunur. Kim evrimiz üzere olmayan bir şeyle amel ederse o reddolunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsinden şeriat koyucu değildir. Allah Teala buyuruyor ki, Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hük hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik. Nisa suresi 105. ayet. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. Nal suresi 44. ayet. O, hevayı hevesinden konuşmaz. O ancak kendisine bildirilen bir vahiy ile konuşur. Enjüm Suresi 3 ve 4. ayetler. Peki ben ancak Rabbinden bana vahiy yoluyla uyuyorum. Vahiy yoluyla uyuyorum. A'raf Suresi 203. ayet. Rabbinden sana vahiy yoluyla uy. Ondan başka tanrı yoktur. Üşrüklerden yüz çevir. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. En'am suresi 106. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emretmediği şeyleri şeyler yapanları kötülemiştir. İbni Mesud radıyallahu an rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celalinin benden önce gönderdiği her peygamberin kendi sünnetine uyan ve emrine sarılan seçkin havarileri ve ashabı vardı. Bunlardan sonra gelenler ise yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler oldular. Onlarla eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Bu kadarını da yapmayan kimse de artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Kim kendiliğinden bir ibadet yaparak bid'at çıkarırsa bu sapıklık kendisine reddolunur. Zira şüphesiz Allah kendisine yaklaştırarak yaklaştıracak olan ibadetleri koymaya hak sahibi olandır. İbn Kayyim der ki: Bilinmektedir ki Allah ve Resulü'nün bildirdiğinden başka haram, Allah ve Resulü'nün kötü gördüğü dışında kötülük olmadığı gibi Allah'ın vacip kıldığından başka farz da yoktur. Allah'ın koyduğundan başka şeriat olamaz. İbadetlerde asıl olan onun meşru olduğunu gösteren bir delil olmadığı müddetçe o ibadetin geçersiz oluşudur. Akitler ve muamelelerde asıl olan ise yasaklına dair bir delil olmadığı müddetçe sahih olmasıdır. Eşyada asıl olan mübahlıktır. Şeyhül İslam İbn Teymiye der ki: Şer'i bir delil olmaksızın hiç kimse için bir ibadet veya bir yakınlık vesilesi edinme imkanı yoktur. İmam i̇bn Kesir, Kur'an okuma ve sevabının ölüye hediye edilmesi meselesindeki ihtilaf hakkında der ki, Kur'an okuma ölünün amelinden ve kazancından değildir. Bu sebepledir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetini ölüler için Kur'an okumaya ne açık bir ifadeyle, ne de ima ile teşvik etmemiştir. Sahabelerin hiçbirisinden de bu konuda bir nakil yoktur. Şayet bu hayırlı bir amel olsaydı şüphesiz onlar bu hayırda bizi geçerlerdi. Allah'a yaklaştıran ameller ancak nas ile sabit olur ve bu hususta kıyas ile veya bir takım görüşlerle karar verilemez. Sahabe ve sahabe ve tabiinden salih selefimiz işte bu yol üzeri idiler. Ali bin Ebu Talik radıyallahu an der ki şayet din görüş ile olsaydı meslerin üzerini değil altını mes ederdim. Fakat ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meslerinin üzerini mes ettiğini gördüm. Ömer bin el-Hattab radıyallahu Haceru Efse'di öptükten sonra şöyle demişti. Evet radiyallahu an Hacirul Efset'i öptükten sonra şöyle demişti. Şüphesiz biliyorum ki sen faydası ve zararı olmayan bir taşsın. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim. Bir kadın Ayşe radiyallahu ana bizden biri temizlenince Namazını neden kaza etmiyor diye sorunca sen haruri, harici misin? Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında hayiz olduğumuz zaman bize bunu emretmezdi. Nafi anlatıyor. i̇bn Ömer radiyallahu anh'ın yanında birisi hapşırdı ve elhamdülillah ve selamu ala resulih dedi. Bunun üzerine İbni Ömer radiyallahu ben de derim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği böyle değildir. Biz deriz ki elhamdülillahi ala külli hal. Bu nebevi hadisler ve seleften gelen rivayetler şeriatı anlamadaki doğru yolu açıklamaktadır. Şüphesiz aklın bunun aksini güzel görmesine veya şahsi görüşün, bunun zıddını süslemesine mecal yoktur. Şüphesiz şeri naslar bu şekilde varet olmuştur. İmam Şaf Şafii radiyallahu anh der ki, kim bir konuda istihsan ile, şahsi gö görüşle güzel bularak, hükmederse şeriat koymuş olur. 4. Şüphesiz bidat çıkarmak, hevaya tabi olmaktır. Zira akıl eğer şeriata tabi değilse, onda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 Neticede hüküm, hak ve heva olmak üzere iki şık arasındadır. Bir üçüncü şık yoktur. Yine Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Kehf suresi 20. ayet. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Kasas 50. Ayet Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin isteklerine uyma. Casiye 18 İbni Mesud radiyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir çizgi çizdi ve buyurdu ki işte Allah'ın yolu. Sonra bu çizginin sağına ve soluna da çizgiler çizerek buyurdu ki, işte bu yollardan her birinin üzerinde şeytan vardır. Ve kendisine çağırır. Sonra şu ayeti okudu. Şüphesiz bu benim doğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Enam 153. İbn Mesud radıyallahu an dedi ki: Şüphesiz bizler uyarız. Yenilik çıkarmayız. Tabi oluruz. Bidat çıkarmayız. Emre sarıldığımız sürece sapıtmayız. 5. Amelin kabul olunması için ihlas yeterli değildir. Zira şüphesiz İslam iki dini esas üzere kurulur, kuruludur. Ortağı olmayan tek Allah'a kulluk etmemiz ve dinde meşru olan Resul'ün emir emri olan şeyle ibadet etmemiz. Yani sahih amel iki şart ile makbul olur. İhlas ve Resul'e tabi olmak. Fudayl bin İyaz radiyallahu an der ki, Şüphesiz amel samimi olup doğru olmazsa kabul edilmez. Yine amel doğru olup samimi olmazsa kabul edilmez.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 bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek hem sevabını hem de övülmeyi umarak savaşan kimse hakkında ne dersin? Dedi ki, dedi, peygamber efendimiz buyurdu ki ona karşılık yoktur. Adam bunu üç sefer sordu ve hepsinde aynı cevabı aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah ancak kendisi için halis olan olarak yapılan ameli kabul eder. Resule, Resule tabi olmanın gereğine gelince Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ali İmran 31 Allah'a ve Allah'ın bütün kelamlarına iman etmiş bulunan o ümmi peygambere evet ona uyun ki hidayete erebilirsiniz. Araf 158 Enes radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın zevce paklerinin haneyi Sadetlerine bir grup erkek gelerek Resulullah aleyhissalatu vesselamın evdeki ibadetinden sordular. Kendilerine sordukları husus açıklanınca sanki bunu az bularak Resulullah aleyhissalatu vesselam kim biz kimiz. Allah onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir. Bu sebeple ona az ibadet de yeter dediler içlerinden biri. Ben artık hayatım boyunca her gece namaz kılacağım, dedi. İkincisi, ben de hayatımca hep oruç tutacağım. Hiçbir gün terk etmeyeceğim, dedi. Üçüncüsü de, kadınları ebediyen terk edip onlara hiç temas etmeyeceğim, dedi. Bilahere durumdan haberdar olan Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, onları bularak, sizler böyle böyle söylemişsiniz, Halbuki Allah'a yemin olsun Allah'tan en çok korkanınız ve yasaklarından en ziyade kaçınanınız benim. Fakat buna rağmen bazen oruç tutar, bazen yerim. Namaz kılarım, uyurum da. Kadınlarla beraber de olurum. Benim sünnetim budur. Kim sünnetimi beğenmezse benden değildir." buyurdu. Muaviye radıyallahu an Ka'be'nin dört yükünü selamlayınca İbn Abbas radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki rükünü selamlamazdı dedi. Muaviye radıyallahu an bu ikisi Kabe'den ayrı değil ki dedi. İbn Abbas radıyallahu an sizin için Allah Resulümde en güzel örnek vardır dedi. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu an doğru söyledin dedi. Amr bin Yahya'dan babamı babasından naklen şöyle rivayet ederken duydum. Babam dedi ki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 ''Ey Ebu Abdirrahman, biraz önce mescitte yadırgadığım bir durum gördüm. Ama yine de Allah'a şükür hayırdan başka bir şey görmüş değilim. Abdullah, ''Nedir o?'' diye sordu. O da, ''Yaşarsan birazdan göreceksin. Mescitte halkalar halinde oturmuş, namazı bekleyen bir topluluk gördüm. Her halkada idareci bir adam, Halka, halkadakilerin ellerinde de çakıl taşları var.''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 Ey Ebu Abdurrahman, bunlar çakıl taşları. Onlarla Allah ekber, la ilahe illallah ve subhanallah deyişleri sayıyoruz. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud dedi ki: <gülüyor> "Artık kötülüklerinizi sayıp hesap edin. Ben iyiliklerinizden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine kefilim. Yazıklar olsun size. Ey ümmeti Muhammed, ne çabuk helak oldunuz." Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu sahabesi içinizde hala bolca bulunmakta. İşte onun elbiseleri henüz eskimemiş, kapları henüz kırılmamış. Canım elimde olan Allah'a yemin olsun ki sizler kesinlikle ya Muhammed'in dininden daha doğru yolda olan bir din üzere, üzerindesiniz ki bu imkansızdır. Veya bir sapıklık kapısı açmaktasınız. Onlar, vallahi Ebu Abdirrahman biz başka bir şey değil sadece hayrı elde etmeyi istedik dediler. O da şöyle karşılık verdi. Hayrı elde etmek isteyen niceleri vardır ki onu hiç elde edemeyeceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermişti ki Kur'an'ı okuyacak olan bir topluluğun bu okuyuşları sadece dille kalacak, onların köprücük kemiklerini ileriye çöpücük kelimelerinden ileriye geçmeyecek. Vallahi bilmiyorum, belki onların çoğu sizdendir. Sonra Abdullah onlardan yüz çevirdi. Amr bin Yahya'nın dedesi Amr bin Selim'e bundan sonra şöyle dedi. Bu halkalardaki insanların tamamını en nehrevan olayında, haricilerin yanında bize karşı vuruşurken gördük. Bu kısa alim, sahabelerin ibadetlerin vesile ve maksatları hakkındaki anlayışlarını göstermektedir. Bir topluluk Allah azze ve celle'yi tesbih, tekbir, tehlil ve tahmid ile zikrediyor. Bu zikir dişlerini saymak için taş kullanıyorlar. Bu amellerinde niyetleri Allah'a ibadet etmek olduğu halde İbn Mes'ud radıyallahu an bunları sünnete muhalif bir bidat görerek onlara karşı çıkmıştır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmamıştır. Onların niyetlerinin güzel oluşu yaptıklarının sahih olduğunu göstermiyor. Zira niyetin güzel olması bidatı sünnete çevirmez ve çirkini güzel yapmaz. Güzel niyetin yanında sünnete ve selefe uyma şartı da kaçınılmazdır. sahip bin El Müseyyip radiyallahu an fecrin doğuşundan sonra namaz kılmaya devam eden birini gördü. Onu uyardı. Adam ey Ebu Muhammed. Namaz kıldım diye Allah bana azap eder mi diye aklınca haklı bir gerekçe zikretti. İbnül Müseyyeb, "Hayır. Fakat Allah sana sünnete aykırı hareket ettiğin için azap eder." dedi. Benzeri İbn Abbas radıyallahu anından da rivayet edilmiştir. Elbani radıyallahu an der ki: Said bin el Müseyyed'in bu veciz cevabı bidatleri güzel görene karşı ve sünnet ehlini zikri ve namazı inkar etmekle suçlayanlara karşı kuvvetli bir silahtır. Halbuki sünnet ehli sadece sünnete muhalif olan namaz, zikir ve benzeri şeylere karşı çıkmaktadır. Birisi İmam Malik'e, Ey Ebu Abdullah! Nerede ihrama gireyim dedi. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin girdiği yer olan zul. Huleyfe'den itibaren dedi, adam ben kabrin yanında, mescidin yanından girmek istiyorum dedi. İmam Malik öyle yapma, fitneye düşmekten, düşmenden korkarım dedi. Adam bunda ne gibi bir fitne olabilir ki? Ben daha fazla mesafeden ihrama gireceğim deyince İmam Malik hangi fitnesinin kendini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi fazilette geçmiş görmenden daha büyük olabilir Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Onun emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin veya elin bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. Nur 63 6. Sahih deliller bidatı mutlak olarak kötülemektedir. Bidatın hasene, güzel ve seyiye, kötü diye ikiye taksim edilmesinin delili yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bidattir ve her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. Sizden kim benden sonra yaşarsa birçok ihtilaflar görecektir. Bu yüzden sünnetime ve hidayete erdirilmiş Raşid halifelerin sünnetine sarılmanız gereklidir. Ona azı dişlerinizle ısırır gibi sarılıp bırakmayın. Sizleri sonradan çıkarılanlardan sakındırırım. Zira şüphesiz her sonradan çıkarılan şey bidattir ve her bidat sapıklıktır. Kim şu emrimizde olmayan bir şey çıkarırsa o reddolunur. Kim emrimiz... Olmayan bir şeyle amel ederse o reddolunur. Bu hadislerde olduğu gibi bidatler arasında bir ayırım söz konusu değildir. Nekre belirsiz olarak gelen izafe umum ifade eder. Ancak bir istisna varsa o başka. Peki burada istisna nerede? Bazılarının istisna iddialarına cevap inşallah ileride gelecek. Bu bütün salih selifin anlayışıdır. İtekim İbn Ömer radıyallahu an insanlar güzel görse de bütün bidatler sapıklıktır demiştir. İbn Mesud radıyallahu an ey insanlar sizler hadis anlatıyorsunuz ve siz hadis ve size hadis anlatılıyor. Bir bid'at gördüğünüz zaman ilk duruma sarılın. İşte bu iki sahabe bidatı umum manada almışlar. Güzel çirkin ayrımı yapmamışlardır. Usul ilminde sabit olmuştur ki şeriatın külli delili pek çok yerde farklı zamanlarda ve farklı durumlarda tekrar ederse o tahsis edilmez ve sınırlandırılmaz. Böylece delilin getirdiği hüküm mutlak olarak genellik ifade eder. Bidat'ı kötüleyen ve ondan sakındıran hadisler de bu kabildendir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde Müslüman topluluğuna pek çok zaman ve farklı hallerde bütün bidatlerin sapıklık olduğunu belirtmiş. Ne bir ayette ne de bir hadiste bu konudaki bu konudaki genelleştiren ifadeyi sınırlandıran bir delil getirmemiştir. Bu da genel ifadenin mutlak oluşunu gösterir. Salih Selef'te bidatin kötülenmesinde icma etmiş, bundan hiçbir şey istisna etmemişlerdir. Sabit olan icma, bütün bidatlerin kötü oluşunu, hiçbir bidatin güzel olamayacağını göstermektedir. 7. Bidatin güzelinin de olduğunu iddia edenlerin, yapılan işin zahirde taat olduğunu, mazeret göstermeleri geçersizdir. Aslında o tam aksine masiyettir. masiyettir. Zira mücerred akıl, mesela öğlen namazını neşeli zamanlarda beş rekat kılmayı, daha güzel görür. Bu diğer fazlar için de aynıdır. Bidati güzel görenin, güzelini çirkininden ayırmaya şiddetli bir ihtiyacı vardır. Biz ittifakla diyoruz ki, zahiri taat olan her şey taat olmadığı gibi, zahiri masiyet olan her şey de masiyet değildir. Neticede bidatçı isabet ettiği güzel bidat ile hatta ettiği çirkin bidat arasında döner durur. Durum böyle olunca bu bidetin güzel olduğunu iddia etmek ancak kitap ve sünnetten bir delil ile mümkün olabilecektir. Halbuki kitap ve sünnetten delil bulunan şey bidat değildir. O halde güzel bidat iddiası batıldır. Herhangi bir amelin güzel bidat olduğunu iddia edene bir bidetin güzel mi yoksa çirkin mi olduğunu nereden anladığını sorarız. Güzel zannedilen pek çok amelin aslında çirkin bidat olduğuna sıkça şahit oluruz. Mesela Sahih-ı Müslim'de Ukbe bin Amir radiyallahu andan şu rivayet gelmeseydi anlayamazdık. Üç vakit vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi o vakitlerde namaz kılmaktan ve ölülerimizi mezara gömmekten nehyetti. Güneş doğmaya başladığı andan yükselinceye kadar... Öğleyin güneş tepe noktasına gelinceye meyledinceye kadar, güneş batmaya meyledip batıncaya kadar. Sahihayn'daki rivayette Ayşe an ana anlatıyor. Allah namazı ilk defa farz ettiği zaman iki rekat olarak farz etmişti. Sonra onu hazer için dörde tamamladı. Yolcu namazı ilk farz edildiği şekilde sabit tutuldu. Bu hadis ulaşmasaydı seferde namazı tam kılmanın caiz olmadığını anlayamazdık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken azalarını üçer kere yıkadıktan sonra işte abdest budur. Kim bundan fazla yaparsa kötülük ve zulüm etmiş olur buyurmuştur. Bu hadis olmasaydı abdest alırken azaları beş kez yıkamanın akıl güzel gördüğü halde caiz olmadığını anlayamazdık i̇bn Abbas radiyallahu an rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dikkat edin ben ruku ve secdelerde Kur'an okumaktan neh yolundum. Bu hadis olmasaydı, bu fiilin caiz olmadığını nereden anlayacaktık? Şeriatte taat zannedilen birçok şey aslında masiyettir ve ceza gerektirir. 8- İnsanların çoğu genel manada gelen nasları, bidatleri için delil getiriyorlar. İnsanların çoğu genel manada genel manada gelen nasları, bidatleri için delil getiriyorlar. Bu ise büyük bir hata olup usul ilminin önemli kaideleriyle çelişmektedir. Mesela birkaç kişi mescide namaz kılmak için gelseler, içlerinden biri öne geçip onlara cemaat ve tayyetul mescit namazı kıldırsa İçlerinden bazı da buna karşı çıksa, diğerleri de kişinin cemaatle kıldığı namazın yalnız başına kıldığı namazdan daha faziletli olduğuna dair hadisleri delil getirse, iki ayrı görüşe bölünmüş olmazlar mı? Bunlardan birisi de istitlale uygun, diğeri muhaliftir. Halbuki bu delil başka bir konuda varit olmuştur. Peki burada ayrıcı kavil hangisidir? Şeyhülislam İbni Teymiye tefsir usulüne giriş adlı eserinde diyor ki, şu bilinmelidir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kur'an'ın manalarını, onun lafızlarını nasıl açıkladıysa öyle açıklamıştır. Çünkü Allah Teala'nın, biz sana zikri indirdik ki insanlara ne indirildiğini açıklayasın. Nal 44 ayeti hem lafzın hem de mananın açıklanmasını içine alır. Tabiinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi demiştir ki Osman bin Affan ve Abdullah bin Mesud gibi bize Kur'an okutanlar bildirmişlerdir ki onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden 10 ayeti ilim ve amelce öğrenmeden geçmezlerdi. Onlar bize dediler ki bizler Kur'an'ı ilim ve amel ile birlikte öğrendik. Bundan dolayıdır ki onlar bir sureyi bellemek için uzun bir müddet o sure üzerinde dururlardı. Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Bizim zamanımızda birisi Bakara Bakara ve Ali İmran surelerini okuduğu zaman gözümüzde büyürdü. Abdullah bin Ömer radıyallahu an Bakara suresini öğrenmek ezberlemek için birkaç yılını bir rivayete göre 8 yılını vermiştir. Bunu İmam Malik rivayet etmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Saat 29. Hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Nisa 82. Onlar bu sözü Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Mü müminin Müminun 68. Bu ayetlerde söz edilen... Hedebbür, iyi düşünmek, Kur'an'ın manalarını anlamadan gerçekleşmez. Yine Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Akıl erdirirsiniz diye, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yusuf 2. Bir söze akıl erdirmek için onu anlamak gerekir. Malumdur ki her söz mücerred lafızlarında öte manasının anlaşılması için söylenir. Kur'an ise anlaşılmaya daha layıktır. Tıp hesap gibi fen dallarıyla ilgili kitap okuyan bir topluluğun okuduklarını anlamak istememeleri düşünülemez. O halde kurtuluşlarına din ve dünya saadetlemeye sebep olacak olan Allah kelamı nasıl olur da anlaşılmak için okunmaz. İmam bir de el muvaffakatta genel manadaki delillerle selefin anlayışına muhalif istitlalde bulunanlara ve delili varit oluş sebebinden başka konulara hamledip onunla amele çağıranlara de bulunarak derken, ilk nesillerin hiçbir şekilde amel etmedikleri deliller, sonra gelenlerin müteahhirun kendi kuruntularına bunları delil olarak ...kullanmaları asla yerinde değildir ve onlar hiçbir şekilde değil olamazlar. Zira eğer değil olsalardı, sahabe ve tabi nesillerinin değerlendirmelerinden uzak kalıp da şunların onu anlaması gibi bir sonuç asla ortaya çıkmazdı. İlk nesillerin amel ettiği veya terk ettiği şey, delil sanılan şeyin gereğine nasıl ters düşer ve onunla nasıl çatışabilir... Sonra gelen nesillerin bu türden delillerle amel etmeleri ilk nesillerin icmaına muhalefet olmaktadır. İcma muhalefet eden her kim olursa olsun hatalıdır. Zira Muhammed ümmeti hata üzerinde görüş birliği etmez. Onların üzerinde bulundukları fiil ya da terk sünnettir ve muteber bir durumdur, hidayettir. İnsan ya hata eder ya da isabet eder. Selefe muhalefet eden kimseler hata üzerindedir. Bu kadarı delil olarak yeterlidir. İşte bu noktadan hareketledir ki ehli i sünnet âlimleri, râfızîlerin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra halife olarak olmak üzere Hz. Ali'yi tayin ettiği şeklindeki iddialarına kulak asmamışlardır. Çünkü bütün sahabenin bu iddia aksine hareket etmiş olmaları onun batıl ve dikkate alınmayacağını açık bir delildir. Çünkü sahabe hata üzerinde görüş birliği etmez. Çoğu zaman bilat ve sapık mezhep sahiplerinin kitap ve sünnet ile iddialarını desteklemeye çalıştıklarını görürsün. Bunlar keyfi yorumlar yaparlar. Onların müteşabihlerine sarılarak havayı bulandırmak ve böylece halka karşı kendilerinin hak üzere oldukları intibarını vermek isterler. Yine aynı eserlerde, aynı eserde der ki, Bundan dolayı şeri deliller üzerinde duran kimselerin mutlaka o delillerden Selef'in ne anladıklarını göz önünde bulundurmaları bir mecburiyettir. Onların amel ede geldiklerine uygun düşen mana doğru olmaya en layık olandır. İlim ve amel için en uygunudur. Hafız İbn Abdülhadi radiyallahu an der ki, bir ayeti veya bir hadisi selef zamanında onların bilmediği ve mümete açıklamadıkları halde tevil etmek caiz değildir. Aksi halde selefin bu gerçeği bilmedikleri ve bu konuda yap, sapmış oldukları, sonraki asırlarda çıkmış olan bu iddia sahibinin ise hidayet üzere olduğu gibi bir anlam çıkar. İbn-i Kayyum an anh diyor ki, Allah'ın kitabındaki bir ayeti selef ve imamların açıkladıklarına muhalif şekilde yorumlayan kişi iki halden biri içindedir. Ya kendisi hata etmiştir ya da bunun, bunu kendisinin söylediklerine muhalif olarak açıklayan selef hata etmiştir. Akıl sahibi bir kimse bu kimsenin hata yapmaya seleften daha layık olduğunda şüphe etmez. Bu konuda onlar bu işin ehli ise biz de onun ehliyiz diyerek gururlanan kişi küstahlık, küstahlık ederek kapıları kendi yüzüne kapamıştır. Doğru yola eriştirecek olan Allah'tır. dedim ki bu kaideyi anladıysan bahsettiklerimiz içinde hangi fırkanın hidayet üzere olduğu ortaya çıkmış demektir. İşte bu umumi delil Selef radiyallahu anh'ın Amelinde veya anlayışında varit olmayan bir şeyin farz namazlar ve teravih gibi cemaatle kılınan namazların her nafileye namazlara kıyaslanarak cemaatle kılınamayacağı gibi. Cemaate delil getirilmesinde geçerli olmadığını gösteriyor. Öyleyse umumun bir parçasında geçerli olan şey bütün parçaları için geçerli olmayacaktır. Seles'in uygulamasında bunun bir başka örneğini görelim. Ebu Davud, Sinem'in Mücahit radiyallahu anh'dan rivayet ediyor. <gülüyor> İbni Ömer radıyallahu anh ile beraber idim. Bir adam öğle veya ikindi vaktinde tesvip yaptı. Bunun üzerine İbni Ömer radıyallahu anh benimle gel de gidelim. Zira bu bilattir dedi. Tesvit onların mescitlerin kapılarında durup namaza namaza diye nida etmeleridir. Birisi gelip namazı hatırlatmakta ne zarar var? Allah Teala hatırlat zira hatırlatmak müminlere fayda verir. Zariyat suresi 55. ayet buyurmuştur. Ayette böyle buyurmuştur. Derse onun sözü kabul edilmez. Bu anlayışı reddedilir. Çünkü selef radiyallahu anın, bu ayeti genelde yorumlayarak anlamamıştır. Çünkü selef radiyallahu an bu ayeti genele yorumlayarak anlamamıştır. Malumdur ki İbn Ömer radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymada en dikkatli olan ve sünneti en iyi gözeten sahabelerden biridir. Buna diğer bir örnek daha Buna diğer bir örnek daha önce Geçen şu rivayettir. Nafi anlatıyor. İbn Ömer radıyallahu an yanında radıyallahu anın yanında birisi hapşırdı ve Elhamdülillah ve selamu aleyküm resulih dedi. Bunun üzerine İbn Ömer radıyallahu an ben de Elhamdülillah ve selamu ala resulullah diyorum. Ama resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği böyle değildir. Biz deriz ki Elhamdülillahi Ala kulli hal Burada İbni Ömer radiyallahu şüphesiz Allah ve melekleri peygambere Salat ederler ey iman edenler Siz de ona salat ve selam verin Ahsap 56 ayeti umum ifade ettiği halde Bu adama karşı çıkıyor Demek ki ayet umum ifade Etmesi yanında sahabenin ve Onlardan sonra gelen salih Serefin anlayışı önceliklidir Allah ona rahmet etsin. İmam El-Evza'yı ne güzel demiş. Sünnet üzere olmaya sabrediniz. Sahabelerin durduğu yerde durunuz. Ve onların söylediklerini söyleyiniz. Onların açıklama yapmadığı şeyi açıklamaya çalışmayın. Salih Selef'in yolunu tut. Onlara geniş gelen şey sana da geniş gelir. Bunun üzerine diyoruz ki önceliklere Muhalefet etmekten şiddetle öncekilere, bunun üzerine diyoruz ki, öncekilere muhalefet etmekten şiddetle sakın. Faziletli gibi görünse bile buna yanaşma. Onda bir fazilet olsaydı, selef bunu yapmaya daha layıktır. Yardımcımız Allah'tır.